يا غير من يمما مل عبونا ذاعدو ساعيا فوق موجون اللين قرشومي ومن هو الولايت الكذرا لمعتبر ومن هو النعمت القظم للمتنيمي ترى من حرام ليلن لا حرام Kamaşar albdrüvi, lajimin zulamı. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Rabbil 'Alamin. Özellikle ve selam. Allah'ın sizi korusun. Allah'ın sizi korusun. Allah'ın sizi korusun. Allah'ın sizi korusun. Allah'ın sizi korusun. Allah'ın sizi İtikadımızla ilgili peygamberlerin salavatullah aleyhi al almecmain bizlere gönderilmesinin ne büyük nimet ve devlet olduğunu beyan eden bölümünde bizlere enbiya olmasa peygamberler gönderilmese akılla mantıkla Allah bulunur mu bilinir mi? Helal haram anlaşılır mı? Allah neden razı olup neden razı olmadığı işte görüyorsunuz. Bu kadar ayet hadis olduğu halde hala bu kadar iktilaf var. İlahiyatçıların çoğu birçok şeyleri inkar ediyorlar. Bir de peygamberlerin gönderilmediğini düşün. Kaldık bu adamların eline kalsak şimdi bile birisi helal aram haram diyor, birisi harama helal diyor. E bir de hadis-i şerifler olmasa, biyaset olmasa, vahiy olmasa bu millet nasıl hakkı batıldan seçecek yani? Onu anlatıyordu. Geçen dersimiz orada kalmıştı. Şimdi oradan <gülüyor> dersimize devam edeceğiz inşallah Rahman. <gülüyor> ile eğer denilirse yani sual soruyor, sonra o suale cevap veriyor, sonra altta bir daha bir sual daha soracak, sonra ona bir daha cevap verecek. İza kanele azabu daimiyu ulukrabiyu sonsuz azap ahiretteki ebedi azap yani kafirler için menultan madem bağlanmıştır bir peygamberlerin gönderilmesine bağlı. Çünkü Resul Rasûl göndermezsek azap etmeyeceğiz buyur diyor. Yani fetret devrindekiler peygambersiz dönemdekilere azap yok. Şimdi sen de dedin ki diyor e, peygamberlerin gönderilmesi bütün alemlere rahmet. E şimdi diyor ki e peygamber gelmeseydi adam hiç olmasa azaba uğramazdı. Toprak olurdu yok olurdu giderdi. Sonsuz azap ki peygamberlerin gönderilmesine bağlı kılınmış. Hani ben bazı derim ya vazda Ya hoca keşke gelip de bunları duymasaydık. Yani hiç olsa duymasak bilmeden yapardık günahımız az olurdu. Şimdi duyduk daha beter olduk gibi bir mantıkla bu soruyu sorarsanız diyor. Yani dersen ki buna peygamber gelmese bari adam toprak olacaktı. Dünyada da yedi içtiği naneler yanına kar kalacaktı. E şimdi peygamber geldiği için, bu adam da ona uymadığı için, inanmadığı için oldu ebedi cehennemlik. E bu peygamberin gönderilmesi nasıl rahmet oldu şimdi? O zaman febeyi manen, hangi mana ile tekunül bi'zetu peygamberin gönderilmesi oldu rahmetellil alemin? Bütün alemlere rahmet oldu. E nasıl rahmet oldu? E bir milyar, bir buçuk milyar Müslüman var. Altı buçuk milyar cehenneme gidiyor. Efendim sonrasında gönderilmeseydi bunlar hiç olmazsa fetret devri gibi e, muamele görecektiler. Şeklinde bir soru. Sorulacak olursa, bu ben cevap verim. Ennel bi'asete peygamberlerin gönderilmesi ücube cevap e, e, verildiği manasında güzel olabilir. Yani o da uygun. en biaset peygamberlerin gönderilmesi aynur rahmeti, Allah'ın kullarına acımasının ta kendisidir. لِنَّا Çünkü gönderilmeleri sebebün limarifeti zâti vacibil vücûdi وَصِفَاتِهِ تَعَلَى وَتَكَدَّرِ Varlığı zorunlu olan yani kendinden olan Rabbimizin zatını tanımamıza ve sıfatlarını tanımamıza sebep oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmesi, Allah'ın sıfatları, hayat, alim, semu, besar, irade, kudret, kelam, tekvir nerede sayacağız? Vücut, kıdem, baka, vahtaniyet, varlığı, eveli olmaması, onu olmaması, tek olması. Bunların hepsi iman, İslam ilmalinin ilk bölümünde izah edilmiş tek tek. İtikad Risalemizde de kısaca var. E bunları Peygamberler gönderilmesi kim anlatacaktı bize yani? Bu NASA'nın bilmem ne üstünden bulunacak şey değil ki. Bilmem gezegenlere füce atmaktan olacak iş mi? Allah'ı nereden tanıyacaksın? Daha Allah'ın Celle celal yarattığı mülklerin e, şurası birinci kat sema gözümüzle gördüğümüz yer ya. Oraya bile 500 senede ulaşılıyor. Işık hızıyla daha, daha da hızlı vasıtalarla. E, ay yıldızlar gezegenler şurada duruyor. Yani birinci kat çok düşük. Daha oralara dünyanın sonuna geldiler, daha yeni gittiler oralara. Onu da çok bir şey zannediyorlar. Onu da işte orada su var mı, binme, ateş var mı araştırana kadar kıyamet kopacak. Bu şeyde bulamadılar. Yani sen de Allah'ın yarattıklarından en ufak bir şeye ulaşamadın. E, peygamberler gönderilmese laboratuvarlarla, Efendim uzay üstleriyle bilmem neleriyle Mevla bulunur mu ya? Yarattığına Yarattığını keşfedemiyorsun. Sivrisinek mucizesini çözemedin daha ya. Bitpire'de neler var onu bilmiyorsun. Yani bir helikopter yapacaksın böcekten örnek almak durumundasın. Bütün uçakların ve helikopterlerin canlı cansız araçların projeleri hepsi böceklerden alınıyor. Allah'ın o kadar böceği var ki bunlardan 4-5 böcekten ancak bir şey almışlar. 5 onu geçmez böcek sayısı. Yüz binlerce çeşidi var. Yani bunlardaki sanatı bile çözememişsin. Mevla'yı bulacağım. Akılla bulurum. Nasıl bulacaksın akılla? Ve peygamberlerin gönderilmesi mütezammine etün. İhtiva etmektedir. Lisan edin, dünyeviyetin ve ukraviyetin. Hem dünyadaki bütün mutluluklar ee, olgunluklar, mesutluklar, bahtiyarlıklar, hem ahiretteki kabir, mahşer, sırat, mizan, ebedi cennet inşallah sonumuz olsun. Bütün bu saadetler biyasete bağlıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Yani bütün peygamberler dönemlerinde öyleydi. Aynı vazifelerle gönderildi. Onlar gelmeseydi kullar iki canında mesut, baktiyar olamazlar. Yani peygamber geldiği halde bile olamadılar çoğu. Lut kavmi, erkek vatalar, kadın kadına da vardı. Lezbiyenlik de Lut kavminde vardı. E şimdi peygamber aralarında adamlar yine dünyada da pislikten, mikroptan, hastalıktan kurtulamadılar. Kafalarına da taş yağdı, geberdi, gittiler. Haritadan silindiler. Yani şimdi peygamber varken bile adam doğruyu eğriyip bulamayan dolu ümmet var. Bir de peygamber olmasa, Adam ne bilecek iyi kötüden ya. Canım böyle istedi gidiyor dümdüz. Halbuki dünyada batıyor orada. Zina yapıyorsun. E, zinalardan ne oldu? Frenge hastalıkları oldu. ki dönemlerde sonra şimdiki AIDSler oldu. Bütün dünya mikroptan kırılıyor ya. Şu zinadan sebep o ölümlerin sebebi ne kadardır acaba? Kanserlerin birçok sebebi yine Allah'ın yasak ettiği şeyleri içmelerden oluyor. Sigaralardan, içkilerden oluyor, uyuşturuculardan oluyor. E şimdi peygamber gelip bunlar haram dediği halde bu millet dünya saadetine nail olamamış. Bu kadar hastalık, Türkiye'nin hepsini hastane yapsan müşteri bulunsun. Millet evinden fazla hastanede yatıyor yani. Çünkü neden? E, Tıbbı nebevi uygulanmıyor, Resulullah sahasem buyurduklarına uyulmuyor. Ne yemeğin önündeki sünnete uyuluyor, ne, yerkenki sünnete uyuluyor. E, bileyim hangi sünnete uyuluyor yani? Bunlara uyulsa bu kadar hastalık olur mu? Medine'de Rum kralı doktor yolladı. Rumlar o zaman tıpta çok ileri. Mekke, Medine'de tabip yok. Yani kocakarı karı ilaçlarıyla devam ediyorlar. Rumlar tıpta zirveye çıkmış o zaman. Şimdi bile tabi yavrular baksana. E bu işte ileridirler yani. tıbbi işlerinde. Bir ara işte Müslümanlar ilerledi tabi İslam'dan sonra da. Şimdi yeniden yavrular şey diyor. Onların mirasını yiyor. Bir sene kaldı ya. Dükkan açtı böyle bir şey. Yani hediye hediye. Kralın hediyesi yani Bizans'ın hediyesi. Ee, efendim param araç demiyor ya. Hastayım diye gelen yok. Hoş Resulullah saysım, haramdır gitmeyin demedi. Hasta olan gitsin. Doktor gavur da olabilir. Eh kimse ona gidilir. Adam geldi dedi ki ben burada işsizlikten mahvoldum. Yani bunaldım dedi yani. Bir senedir ben siz dedi hiç mi hasta olmazsınız dedi. Ben bunu mu anlayamadım dedi yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz öyle bir toplumuz ki acıkmadan yemeyiz, yedik mi de doymayız, doymadan kalkarız. Onun için de hasta olmaz dedi. Yani tıbbın özeti yani. Tıbbın özeti. Yarım satır. Şu uygulansa e bizim millet beş öğün yiyor ya. On öğün yemek yenir mi arkadaş? Beş öğün yemek yem. Hastalıkların baş sebebi ithal dağım alet tam Yemek üstüne yemek sokmak. Daha mide işte sıvısını salgılamaya başlıyor. Safra kese çalışıyor falan filan. Asit ona göre yemeği eritecek asit falan Daha mide kendi Allah'ın verdiği yani sistemi devreye sokacak. Sen bir yemek daha sokuyorsun. Bu sefer midenin bütün sinyalleri bozuluyor. Çünkü o yemek bitti diye yarım saat içinde hazma girer. Yarım saat sonra başladı asit salgılama. Sen bu sefer yeni yemek koydun oraya. Eşini mide diyor ki ulan ne manyak adamsın diyor sana. Ben diyor burada diyor hazma geçtim. Yani bulaşık makineye çamaşır makineye koydun kirlileri. E, Yıkamaya başladı. Pro, programı var onun da. Düğmesine basıyorsun tık tık tık. Bir saatliğini ayarladın. İki saatten şu kadar sıcak şu kadar soğuk bilmem ne. Yaptın o program. E program 20 dakika geçmiş bir de açıyorsun kapağı. Programın ortasında bastın ona iki çamaşır da Makine ne oldu? Kafayı yer. Ondan sonra de, ondan sonra gidiyor. Bayisine. Ne oldu? Garanti süremiz şey oldu. Daha bitmedi. e bizim makine bozuldu. Ben sen prosedürüne uydun mu? Ne yaptın? Makine çalışırken programın içine kapıyı, kapağı açıyorsun. Düğmeyi durdurmadan. E, çalışan şeyi bir daha açıyorsun. Bir daha sokuyorsun. Bir daha ulan Bir saat ayarlamış onu. 50 kere açılır mı? Mide hazma başlıyor. Bu bir daha bir şey için. Ya mübarek adam dur diyor da Bir iki saat, üç saat bir hazım geçsin. Yok. Yani hadis-i şeriflere uyulsa bu millet bu kadar hasta mı olur? Ne dünyada bela gelir ne ahirette bela gelir. Peygamberlerin biyoseti dünyevi huravi saadetlerin sebebidir. Bugün belayı bulduksa peygamberler geldiği halde bu kadar hadis varken bu millet belayı bulmuş. Ya da hiç peygamber gelmediğini düşün. Bu milletin... Zaten Müslüman olması mümkün değil de, e dünyada da şu kadar hadislerin bereketiyle yine bir elimizi yıkıyoruz. Affedersin oramızı buramızı yıkıyoruz. Ne kusülden haberimiz var, ne taaretten haberimiz var. Yemekten önce elini yıka mikrop olmaz, yemekten sonra elini yıka falan. Bu kadar sünnetlere uyusa böyle hastalık mı olur ya? Yani ahireti bıraktık. Hadi görmüyorsun ahiret. E dünyada bela görüyorsun, göz göre göre bu millet. Helak oldu çolu ucucu. hep haramlar yüzünden. Çerahatı kaldırdın. Sünneti kaldırdın. Hadis-i şerifleri kaldırdın rafa. Laik devlet. Fransa'dan al, İsveç'ten al, İsviçre'den al, İtalya'dan al, al, al, al, yamalı bokça Getirdin buraya. E şimdi ucu başı tutmuyor. Anayasa değiştir, değiştir, değiştir. Üçte biri değişmiş, üçte ikisi kalmış. Hadi şimdi geri kalanı değiştirelim. Bugün değiştirseler, ben sana söyleyeyim, ertesi gün pişman olacakları madde var. Neden? Diyecekler ki bunu düşünememiştik. Çünkü neden? Senin aklın kasırdır, noksandır. Vahye dayansaydın, ayet, hadise dayansaydın hiçbir delik bırakmayacaktın. Sen şimdi aklın zaten her tarafı delik. Her gün yanlış yapıyorsun, öbür gün pişman olsun. Göya ben akıllı geçiniyorum, millette beni akıllı zannediyor. Her gün ertesi gün olan bu işi nasıl yaptım? Maddi manevi başıma gelmeyen zarar kalmadı. En akıllı ben dedim göğe. Ya hangi akıllan bu işler bulunur. bulunur? Akıl vahye anlamaya yarar. Vahiyin yerine ikame edilemez. Sen gavrum kanunlarıyla, düzmece düzenleriyle memleketi yönetmeye kalktın. Ha, 150 senede iddia terekkiden beri işte tanzimat manzımat, şerahatı, sünneti kaldır kenara. 150 sene oldu bu tanzimat işleri herhalde. O gün bugün memleket iflah olmuyor. Küçüle, küçüle, küçüle, küçüle. Kaldık bir avuç, Şimdiki de onu bölmeye çalışıyorlar. Onun 5 vilayete göz dikmiş Yahudi, PKK'yı kullanıyor derken ha, bu da gidecek. İç savaş var, dış savaş var şu an. Dünden, e, dün 24 saatte 8 şehit vardı. Dün. Dünden bugüne 24 saat olmadı. 8 şehit var şu an. E Şerahat olsa, sünnet olsa, Kur'an'a bakılsa, Biyaset'e bakılsa, peygamberin gönderildiği dine bakılsa, kısas uygulansa, ceza uygun verilse, bu kadar terörist eşkıya, hapishaneler terörist oldu yine. Hep buna çıkacak. Bir de bakarsın haf çıktı. Ha, bu biter mi böyle? Ya onun için peygamberlerin gönderilme nimeti olmasa ne dünyada saadet olur ne ahirette? Olur. Kimse benim aklım yeter demesin. Senin aklın evini yolu bulmaya etmez. Evini yolu bulmaya. Hatta evinin içinde affedersen tuvaletin yolunu bulma etmez. Bir de kalkarsın bir de küt vurursun dire. Gece ışık zayıf falan, uyku sersemi. Ne oldu? E ben banyoya gidiyordum ya. E hastaneye gittim. Kırıldı kafan tabii çünkü neden? Bizim oda gibi de önde direk olursa bir gün vuracağız yani. Ya mübarek. Ha buraya düz yola ne direkt yaptınız? İşte işte sen çok akıllısın diye yaptılar ama senin kafan her zaman çalışmıyor. Bir de uykudan uyandın. Ha böyle gidiyorsun. Küt vurdun direkt. Ya çok akıllıydın ya. Tuvalete gidemedin. iki metre ilerse gittim. Doğru hastaneye acile kalktın. diye kan Kanravan içinde. Senin nerede kafan çalışıyor ya? Uyulmam bir dert. Uyanmam başka dert. Yarım saatte kafan yerine gelmez. Beş saatte gözün görmez. Ondan tansiyonum düştü. Ondan sonra efendim, yok tansiyonum çıktı. Yok efendim. Kolesterolüm yükseldi. Sen arızalı bir insansın. Ben senden daha arız arızalı. Sen Allah'ın vahyiyle baş edebilir misin? Vahye ne lüzum var? Benim kafam çalışıyor. Peygamber niye gelmiş ya? Biz manyak mıyız? Hakıllısın ha, işte. Yönet memleketi. Yönetim bakalım hadi bakalım. Yasalar, anayasalar, hakimler, savcılar. Buradan adam tutukluyor, öbür savcı oradan salıyor. Don lastiği gibi kanunlar. Birine göre suç, birine göre suç değil. Memlekette her yer çökmüş. Ne adliye kalmış, ne bir şey kalmış. Ne hukuk kalmış, ne sistem kalmış. E, teröristler e, mecliste ya. Teröristler mecliste. Fezlekeler hazırlanmış da bilmem ne. Fezleke, üfezlikü yani. Sık gitsin. Nasılsa dolu madde var. Ya 8 tanenin kesini kalırsan ne olur? 80 bin tane 8 milyon terörist var. Bundan baş edebilir misin? Ancak Kur'an baş eder. Kim? Katillik yapıyor, katile destek veriyor. Kısas. yerden Bitti. Öyle bir şey yok. Askerin, polisin kanı bu kadar bedava değil. Vatandaşın kanı bu kadar ucuz değil. Patlatıyorsun ortalığı ondan sonra yaşayacaksın. Kendi nasıl yaşayacaksın? Şimdi bir azeti bi Peygamberlerin gönderilmeleri büyük nimettir. Bize onlar öğretti. Biz onların dediğini yapsaydık bugün cennet hayatı yaşardık dünyada. Türkiye'de kan gövdeyi götürmezdi. Biz Kur'an'a bakmadık. Sünnet'i terk ettik. Zaten ilahiyetteki hocalar tüm hadisleri inkar etme, tüm hadisleri ya. Yani, tümü değil. Bazı inanan ilahiyatçılar var. Az. Tümü demeyelim. Tüm hadisleri seriyeti tüm hadisleri devreden dışarı bırakıyor. E böylece adamlar da peygamberin gönderilme nimetinden mahrum oluyor. Çünkü peygamberlerin gönderilme nimeti hadislere bakarsan fayda verir. Hadise inanmadığın zaman peygamber gönderilse sana ne? Ha gavur hasen. Yani İmam Suyut Hazretleri onu söylüyor. El-ihticayt bir sünne, Sünnetin delil olma isimli bir kitabı var yani. O kitapta onu diyor. Bir adam diyor derse ki yani usulü fıkıhta, usulü hadisteki şartlarına göre konuşuyor. Hadis, sünnet, hüccet değildir. Yani genel manada tabi sayı hadisleri konuşuyoruz. Sünnet diye bir delil yok. Kur'an bize yeter. Peygamber, peygamberin hücceti, delilliği, sözlerinin manası, delilliği yok. Ders ediyor. bu adam öyle bir kafirdir ki Yahudi Hristiyan bile ondan aşağıdır diyor. İmam Süyücüs söylüyor. Yahudi ve Hristiyanlar bile ondan yani daha yüksek seviyededir. O onlardan altına düşmüş cehennemin dibine. Sünnet inkar eden. Bütün Kur'an Resul'e itaattan bahsediyor. Bu Kur'an'a itaat başka, Resul'e itaat başka. Birbirinden ayrılır mı? Ayrılmaz. O da vahiy, bu da vahiy. Ama sünnet diye ayrı bir delilimiz var. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Bu dört delile inanmak zorundasın. O zaman faydalanırsın. Sen hadisi kaldır at, ondan sonra efendim, bu İslamiyet Niye asrın sorunlarına cevap veremiyor? Sen hangi hadise baktığında cevap bulamadın? Yüz binlerce, milyonca hadis var. Hangi rivatleri inceledin de derdine derman bulamadın? E sen kendi kendine efendim oturmuşsun orada ilahiyatı bitirdim, master yaptım, doçant oldum, profesör oldum diye din uyduruyorsun ya. Din uyduruyorsun bize. Ve bir devlet i̇l peygamberlerin gönderilmesi devletiyle imtaze seçildi. Ma o şeyler ki o yakışır. Cenab-ı Kuddise Teala mevlamızın yüce makamına neler yakışır? Amma o şeylerden ayrıldı ki ve onlar gayr yakışmaz bir Allah'ımıza. Yani Mevlaya ne demek yakışır ne demek yakışmaz? Ne demek yakışmaz? Hangi sıfatı ona uygun? İlim. Tamam. Hangi sıfatı ona uygun değil? Cehalet uygun değil. Biz bunu neyle anladık? Peygamberlerin gönderilme devletiyle anladık. Yoksa Aziz Bayındır gibi profesör olmuş Ondan sonra vakıf kurmuş Bilmem ne millete fetva veriyor Ondan sonra sen ne diyor Yakında olan hep seslerini koyacağım. Bizim isteğe topluyorum şimdi o sesleri Ne diyor çocuğa Allah ne bilsin Senin kimden evleneceğini diyor Ya şimdi sen bu kadar okumuşsun profesör olmuşsun Hem de ilahiyattan Diyorsun ki Allah bilmez e Peki peygamber niye gönderildi bize Mevla'ya ne yakışır ne yakışmaz Sıfatlarını öğretmeye gönderildi E sen hiç hadis okumuyor musun Ayet okumuyor musun? Vallahi bir külli şeyin Bütün Kur'an'da olmuş. Allah her şeyi bilir. Allah her şeyi bilir. Ayetini bilmiyor musun sen? Diyorsun ki senin kimle evleneceğini bilmez. E bir de Allah'a diyorsun ya. Bu adam vakıf kurmuş orada konuşmacılar getiriyor. Benim aleyhime onun aleyhine. İyi de bir konuşma yapıyor. Ya sen Allah'ın aleyhine konuşuyorsun zaten. Benim aleyhime konuşman da bir şey yok ki. Allah'a diyorsun ki cahil aşağı. E onun için... Bey ne okulana çünkü bizim akıllarımız el harca topal, el umye kör. Topal aklımız iki adım gidemez biz akıllan Kör kafası çalışmaz. Elleti o akılları iyi onlar müttesimetün. Nişanlanmışlı bir simetin imkan. İmkan yani senin aklın olsa da olur da olmasa da olmazdı. Olmasa da olurdu. Benim de aynı. Ben yaratılsam da olurdu. yaratılmasam da olur. Ben hiç yaratılmasaydım dünya ne eksik olurdu. Allah'ın mülkünde ne noksan olurdu yani? Alemi imkandayız. Ne demek? Hepimiz mümkün varlıklarız. Varlığımız, yokluğumuz düşünülebilir. Ama Allahsız bir alem düşünülebilir mi? E senin aklın mümkün bir defa. Mümkün demek bir defa baştan olsan da olur, olmazsan da olur. Bir defa oradan itibarın sıfır. Vel hüdûz. Hüdûz sonradan olmuşsun yani. E sonradan olma bir şey. Her şeyin nesi mi? ya Muteber. Atik'i, antikası, eskisi, kadimi, şusu, busu, denenmişi falan filan. E sen daha dün çıkmışsın. Evet. Keyfe tarifi nasıl anlayacak bu akıl? Ve keyfe tüdrikü nasıl idrak edecek? Ma o şey ki huve münasibun yakışır. Hazretil vücub. Allah Teala'nın vücub mertebesine. Vücub yani yokluğu düşünülemez. Ellezi öyle bir vücub ki min levazimi onun lazımlarından biri de el kıdemi kıdemdir. Kıdem ne demek? Evveli olmamak. E şimdi Allah Teala vacibül vücuttur. Onun üçünde kadimdir. Ne demek ne kadar geri gitsen? Efendim varlığının başlangıcını bulamazsın. Çünkü yok olduğu bir zaman yok. Çünkü hep var. Peki bizimki ne? İmkan. İmkan ne demek? Olsan olur olmasan olur. Bu neyi gerektirir? Hudüs'ü. Hudüs ne demek? Sen sonradansın. Yani 50 sene evvele gitsen ben yoktum. 70 sene evvel gitsen sen yoktun. 7000 sene evvel gitsen Adem baban yoktu. E, dolayısıyla e, sen şimdi e, Minel Esma bu vücut mertebesi kadim olan Allah'ımızın isimleri, neler yakışır ve sıfatı hangi sıfatlar ona 99 isim. O zaman bin bir ismi şerif. Sen bunları hadisler gelmese Allah'ın ismini nasıl bileceksin? Acayip incelikler var. Cevat cömert demek. Sekhî de cömert demek. Hadiste geçtiği için Allah'a cevat diyorsun. ne gafurnu halim cevâdün kerim diyorsun. Ama sehî diyemiyorsun Allah'a. Sehî bir adam cömertse sana bana diyorsun ki bu adam sehîdir. Yani cömert. Bana sekavet diyorsun. E, cevat e, Allah diye biliyorsun, sehi diyemiyorsun. E, ne farkı var sehiyle cevat? İşte öyle ince meseleler var ki o kelimelerin arasında birinde mevlaya yakışıyor, birinde yakışmıyor. Senin aklın ermiyor. Onuncu hadis şerifte varsa diye biliyorsun, yoksa diyemiyorsun o ismi. Mevlaya yakışan hangi isimler var, hangi sıfatlar var ve ya hangi şeyler la nasib bu yakışmaz, hu Allahu Teala minha isimlerden hangi sıfatlardan ya hangileri isimler uygun değil, hatta yurtluka taki ki kullansın Ali Mevla hakkında zâke uygun olanı yani mesela cavad diyebilsin ve işte be sakınsın abinden, yani sehi demekten de, sakınsın falan felan bel bilakiz hatta da var hüve akıl yani bizim kasır aklımız çoğu göre yes omuz zanneder min nüksaneyi kendi eksik olduğu için el kemale mükemmelliği nüksanen noksanlık ve neksan noksanlığı kemale mükemmellik şu kafa basmıyor Şimdi mesela insanlar içerisinde adamın çocuğu olsa nasıldır? Kemaldir. İyi çocuklar var hatta. 20 çocuğu var maşallah. 50 çocuğu var. Bu neymiş ya falan. Yani onu mükemmellik zanneder. Kısırı olsa çocuğu adam mı yani Allah Allah çocuğu da olmamış falan. Zürriyetsiz falan. Böyle de konuşurlar yani. Ne alakası var da o ayrı bir şey. Şimdi çocuğu olmayı kemalat zannederler. Çocuğu olmamayı noksanlık zannederler. Bunun için Allah hakkında da ne kullanlar? Allah hakkında nasıldı bu iş? Celle Celaluhu. Çocuğu var desen şirk oluyor, yavru olursun. Çocuğu yok demek tevhid oluyor, tenzi oluyor. Ama şimdi bizim aklımıza baksan adam böyle Allah baba diyor. Haşa. Çünkü neden? Allah metettiğini ettiğini zannediyor. Allah baba büyük yani baba. Hani adama diyor ki baba adam. O da onun için Allah baba diyerek zannediyor hürmet ediyorum. Halbuki baba dediğin zaman çocuğu olmuş oluyor. Çocuğu var demek kendi cinsinden parçası var demek oluyor. Kendi cinsinden olduğu zaman o da onunla beraber oluyor. O da noksanlık sahibi, o da noksanlık sahibi oluyor. Çünkü çocuk en nihayetinde babasının sırrıdır. Babasına cinsindendir. E sen Allah'ın çocuğu var dedim ahaşa Allah'ın kendi cinsinden bir varlık daha var demiş oluyorsun. E kendi cinsinden olduğu zaman e o da o zaman ne olurdu? E Allah Allah'a ortak olacak. Onun da üstün sıfatları olması lazım. Halbuki Allah'tan başka üstün sıfatları olan yok. Onun onun cinsi yok. Onun şekli yok. İşte akla bırakırsan efendim yukarıda olmayı üstünlük zanneder. İşte Allah nerede? İşte Allah gökte. Yukarıda Allah var. Halbuki Allah sövmek gibidir bu. Çünkü neden ona yön isnad ediyorsun? Yön isnad ettiğin zaman o da muhtaç olmuş oluyor senin benim gibi. Altı yönden dışarı çıkamaz oluyor. Halbuki yönler yokken o vardı. Bütün yönleri o yoktan yarattı. Onun mekanı olmaz. Ama sen yukarıda diyerek hürmet ettim zannediyorsun. Baba diyerek tazim ettim zannediyorsun. Halbuki baba demek şirktir. Oğlu var deyince kafir oluyorsun. Kızı var deyince. Anladın mı? Akla bırakırsak bu işi üstünlük zanneder. Noksanlığı. Üstünlüğü de noksanlık zanneder. Ya Allah'ın oğlu yok, kızı yok, karısı yok. Allah ne yapıyor öyle tek başına ya? Haşa. Bu sefer onu zanneder Allah yapayalnız kalmış. tövbes tavırla. Mevla her şey yokken o vardı zaten. Bir şey mi vardı onunla beraber? Ezelde. Bu işler akılla çözülmez diyor yani. Evet. Ve temizu bu Allah Teala hakkında uygun olan isim ve sıfatları onun hakkında kullanmak ve inanmak ve zikretmek uygun olmayanlardan seçebilmek. Mesela Allah babalık haşa istat edilemez. Yukarıda denilemez haşa. Bu temyiz yani seçme kabiliyeti. Indel fakir bu fakire göre diyor bana göre fevqa cemii'nni'amiz zairati vel batinat. Görünen görünmeyen bütün nimetlerin üstündedir. Yani görünen bu kadar nimetimiz var. Elimiz, yüzümüz, gözümüz, kulağımız, aklımız, beynimiz. İşte içimizde bu kadar bağırsak, ciğer, dalak, böbrek, beyin yani içimizde görünmeyen öyle nimetler var. Bir tanesi kopsa damarın, adam mahvoluyor. Görünmeyen nimetler sonsuz. Görünen nimetler üstümüzde yediğimiz, içtiğimiz, önümüz, arkamız dolu. Ama diyor bunların hepsinin üstündeki nimet bana göre hangisi biliyor musun? Şu peygamberlerin gönderilmesi bereketi ne? Allah hakkında caiz olup olmayan isimleri, sıfatları bildirmesi. Yani Rabbimizi tanımamızdan büyük nimet yok. Çünkü bak gavurlarda da el ayak var, göz kulak var. Gavurlarda bizden fazla da para var. Her imkanları var, teknolojileri var. Ama Allah hakkında layık olan sıfatları isimleri bilmiyorlar. Rablerini tanımıyorlar. O zaman ne oldu? Hangisini değişebiliriz? Bize deseler dünyanın 7 milyar dolarlık, en büyük serveti olan 100 milyar dolarlık Amerika'nın şu Yahudisini yani değişir misin? Allah hakkındaki isim ve sıfatlara inanmanı ve bilmeni. Ben değişmem. Demek ondan zenginim. Demek ki Mevla'nın hangi isim ve sıfatların Mevla'ya uygun olduğunu peygamberlerin gönderilmesi vasıtasıyla bize bildirmesinin Nimetinden daha üstün bir nimet yok. Mahrumların en kötüleri, minessiz saadeti, mutluluktan, saadetten, bahtiyarlıktan en çok mahrum olanlar kimdir biliyor musunuz? Men öyle kimseler ki bu nispet ediyor. ila Cenab-ı kusus Teala, Allah'ımızın mukaddes münezzeh, o arı duru e, makamına ümuren gayra münasibetin Uykunsuz uykusuz işler işte Allah yukarıda aşağıda, Allah geldi, Allah gitti haşa. Allah baba, Allah şöyle haşa. Ve eşya gayre laikatin bi teala. Rabbimize yakışmayan şeyleri Allah'a nispet ediyorlar. Cık cık cık cık. Yahu kehurları bıraktık. Yahudi, Hristiyan'ı bıraktık. tevrat İncil'i değiştirmişler, onları bıraktık. Ateistler, ateistler bilme, hepsini bıraktık. Bıraktı. Yahu adam İlahiyattan profesör oluyor. Süleymaniye Vakfı'nın başına geçmiş ve millete fıkıh fetva veriyor. Senelerce Diyanet'in fetvacısı buydu. Sonra Diyanet anladı bunun ne mal olduğunu, attılar mı bunu ne oldu emekli oldu. Süleymaniye Vazi'ne son verdi. Adam demez mi ki Allah senin evleneceğin kızı ne bilsin? Mahrumların en şiddetlisi kimmiş? Allah'a yakışmayan şeyleri nispet edenler. Yani yavru boş verdik. Sen hocasın. Ayet hadis okuyorsun göya diyor Diyorsun ki Allah bilmiyor. Allah cehalet nispet edilir mi? Allah'a en yakışmayan şey cehalettir. Allah'a en yakışan şey ilimdir. Sen Allah'a ilim sıfatını nispet edeceğine nasıl cehaleti isnat edersin? Yazıklar olsun. Ve lezi o şey ki seçti ayırdı. El hakka hakkanil batılı batıldan. Yani bu haktır bu batıl. Allah'ın cehalet sıfatı var haşa. Bu batıl. Allah'ın ilim sıfatı var. Her şeyi bilir. Bu haktır. Allah göktedir. Haşa bu batıl. Allah bütün mekanlardan münezzeh. Bu haktır. Bunun gibi Allah zulüm yapar. Bak bu kulunu hasta etti. Bak şu çocuğu efendim bilmem ne hasta etti. Anasının karnında bu çocuğun ne günahı vardı da bu çocuk sakat doğdu falan filan. Zulüm var Allah'ta. Haşa bu batıldır. Hikmetini bilmiyorsun konuşma. Peki Allah zulümden münezzehtir. Zerre kadar zulmetmez. Bu hakdır Hakkı batıldan ayıran neymiş? Hüvel <gülüyor> bi'asetü peygamberlerin gönderilmesidir. Hadisler olmasa nasıl seçeceğiz bunları? Ve lezi o şey ki ferraka ayırdı beynel müstehikki hak eden lil ibadet. Kim ibadeti hak etmiş? Yani kendisine kulluk edilmeye müstahak. İşte la ilahe illallah. Allah'tan gayri ilah yok. Ne demek? İbadeti hak eden yok. Çünkü hiçbir iyilik yaratan yok. Sen benim kulluğumu nereden hak edeceksin? Bana iyilik vereceksin. E ben sana çay verdim. Kimin çayını verdin? Kimin şekeriyle? Kimin suyuyla? Kimin ateşiyle? Cık. Şimdi ben sana teşekkür ederim ama ibadet etmem. Benim sana şu kadar iyiliğim var. Ben seni doğurdum. Ananım, babanım. Ben sana itaat ederim. Teşekkür ederim meşru işlerde. Ama ben sana ibadet edemem. Anamsın diye sana tapamam. Ben hocayım. Ben şeyhim. Olabilirsin. Olabilirsin. Ben senden ilim öğrenirim, istifade ederim, teşekkür ederim, lafını dinlerim. Meşru da. Meşru da. Ben sana ibadet edemem. Ama şimdi öyle hocalar türemiş. Diyor ki askeriye de ilerlemek için diyor, içki iç diyor, iki tek atabilirsin. E şimdi Allah haram etmiş bu hocayı dinlenilir. Kadına diyormuş ki, sen asker karısısın e plajlara git ha. Hoca hoca diyor bunu. Fıkıçı. O da demiş plaja git. Ama sakın mayo giyme. Niye? Mayo giyersen derler ki acaba bu efendim, Müslüman mı, dindar mı, mürteci mi, irticacı mı? Ne olsun? Bikini giy kızım oldu mu? Bikini giy diyormuş. Fe hoca diyor bunu hoca. Türkiye'nin meşhur hocalarında. Diyormuş ki bikini giy. Anlamasınlar diyormuş. Kocan ilerlesin. Nereye kadar? Cehenneme kadar ilerlesin tabii ki. Kenaral oldu. Ne olacak? Karıyı bikini giydirerekten, efendim, takıya yaparaktan, milleti kanalara. Neymiş? Ben Müslüman değilim ha. Ulan neysen olsun bikini giyiyorsan gi. Bana ne bikini giyenden? Memlekette hürriyet var, özgürlük var. İstersen çırpı çıplak gez. Beni ne alakadar eder? Ama milleti kandırmak için bikini giy de. Kocam bir yere gelsin, onsura ihtilal yaparız. <gülüyor> Saçma baba bak. Tabii ihtilal yapacaklar ki onlara ihtilal yapıldı bu sefer. Çünkü neden? Ya helal belli, haram belli. Peygamber gönderildi bize. Hiç Resulullah Sadem gidin şurada gavurları e, işte ajan olun da içine girmek için karnınızı soyun, bikini giydirin diye bir hadis var mı? 104 kitapta böyle bir fetva var mı ya? 104 kitabın değiştirilmişinde bile yok ya. Değiştirilmişinde bile yok. İşte onun için peygamberle hakkı batıldan ayrıcaklar. İbadete müstehak ancak Allah'tır. Hocasın, şerhsin diye Uçuyorsun, kaçıyorsun diye, amirsin, memursun, anamsın, babamsın diye ben sana ibadet edemem. mahluk, <gülüyor> Yaratana isyan noktasında hiçbir yaratılmışa itaat edilemez diyor. Anam da mahluk, babam da. Hoca da mahluk, şerh de mahluk. Ben ona mı tapacağım şimdi? Böyle bir şey yok. Biz peygamberlerin gönderilişiyle bu işleri anladık. Yoksa bizi Havada uçanlar kaptırdı kendine bizi. Bak ben uçuyorum. He, o zaman bana tapacaksın. E biz ne diyecektik ona? Sen beni yaratmadın ki. Benim Allah'ım var. Ayet ve radis var. Sen nereden çıktın? Neyle seçtik bunu? E, peygamber geldi de öyle seçtik bu işleri. Nasıl edecektik yoksa? E, ve lezi ferraka beynel müstehak lel ibadih. İbadete müstehak olanla ve beyni gayril müstehik ila. İbadeti hak etmez. Ananın hakkı en büyük. İbadeti hak etmez. Kocanın hakkı kadın üzerine çok büyük. İbadeti hak etmez. Haram işle diyor karısına. Kadın onu dinlemeyecek. Diyor ki namazı kılma. Diyor ki karısına içki iç. Diyor ki karısına şu herifle tokalaş. Ulan Allah bana haram etti erkekleri ellemeyi. Sen benim kocamsın diye. sen hakkın mı var ki şu adamla tokalaş diyorsun bana? Ben seni kulun muyum? Karınsam kulun muyum? İşte hak eden hak etmeyen arasını hayran hüvel peygamberlerin gönderilmesidir. Ve bir vasitatiha işte peygamberlik müessesesinden dolayı al ibadu kullar çağrılıyor ila taliqil hakki cel ve Allah'ın yoluna İslam, Kur'an, şeriat, sünnet, hadis şeriflerle Allah'a davet yapılıyor. E biz bu kadar vaaz ediyoruz da 40 senedir ne konuşuyoruz? Peygamberlerin gelmesi olmasa, hadisler olmasa, ayetler olmasa biz ne anlatacağız millete yani? Ben ne bilirim derin konuşabilirim. Ve biha işte benim öbür ilahiyatçılardan yani farkım eli sünnet dışındakilerden farkım ne? Ben ayet hadise dayanarak konuşuyorum. Onlar duvara dayanarak konuşuyor. Farkımız bu. Hangimiz haklıyız? Vahye dayanan haklıdır. Akla dayanan aklıyla bulsun yoluna bakalım. Bir felç vurduğu zaman lal olduğu zamana böyle kaldığı zaman Gelelim diyelim ona, ey gidi çok akıllıydın, dünyada senden sonra ne olaylar çıktı, bir cevap versene şu meseleler. Müşkülatımızı halletsene de, adam böyle aaa yapıyor sana. Çok akıllıydın ya beş gün evvel, bir pıhtılık canım var, arada pıhtı attı, onu da kendi de diyemiyor. Yanındaki diyor ki, çok akıllıydı bizim babamız da, pıhtı attı, ne olacak şimdi? Bir şey ne yapıyoruz, diye çişini diyebilir, kakasını, yapıyor koy veriyor geleni gitsin. E, hani çok akıllıydın hoca efendi, şey efendi. Ne oldu şimdi? Öyle bir şey yok. Millete diyeceksin ki vahye tabi olacaksınız. Ben size Allah'ın yolundan bir şey dersen bana uyacaksınız. Ben Allah'ın yolundan ayrılırsam benden ayrılacaksınız. Niye millete e, açık çek vermiyorsun? Ben sapıtsam da bana tabi olun. Vardır beni bir bildiğim diyorsun. Evet. Ne dedi Hazreti Sıddık radıyallahu anh efendimiz halife olduğu hutbeye çıkınca Ben dediği Kur'an'dan sünnetten ayrılırsam bana ne yaparsınız Sahabe-i kiram yağcı olsaydılar bizim gibi dalkalık olsaydı Efendim siz ayrılır mısınız? Haşha estağfurullah efendim falan Bırak lan şu sahtekarlıkları seni Peygamber değil bir şey değil Peygamber olmayan herkeste sapıtma payı var Hazreti Sıddık dedi ki bana ne yaparsınız Çektiler kılıçları mübarekler <gülüyor> Namaza bile kılıçla geliyor bir çektiler kılıçları. Kılıçlarımızla dediler yola getiririz. Düzelticiriz. Hz. Sıddık ne terbiyesiz adamsınız lan. Ben Resulullah'ın halifesiyim dedi mi? Ne dedi? Elhamdülillah. Ne güzel ümmeti var Resulullah'ın dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bana öyle sen Sıddık'sın, ebubekirsin, ikinci adamsın falan demiyorlar. Kılıcı çekiyorlar dedi. Bunlar adamdır dedi. Ya Rabbi sana olsun Böyle bir ümmetin başına beni halife yaptın. Tamam mı? Hazreti Ömer yanlış yapar mı? Onun için yapmaz. Çünkü bir kadın orada bir fetva verse bir bakıyor. Senin dediğin Kur'an'a uygun diyor ya. Ben görüşümden döndüm. Seninkine uydum diyebiliyor. Tevazu. Kur'an sünnetten konuşulduğu zaman hemen tamam diyor. Şimdi ne bu Talebe bir şey diyor. Müriti bir şey diyor. E, efendim cemaati bir şey diyor. O diyor ki sen daha mı biliyorsun bizim hoca efendiden? Sen daha mı biliyorsun bizim şey efendiden? E konuşma sus. Ya diyor tamam da ayet var hadis var. Bu adam diyor ki git karını aç. Git karına bikini giydir. Git diyor ki iki tek at. Ayette hadiste yok diyor. Sus. Evliya Allah'ın bildiği şeyler var. Sen bilemez Gece kim bilir ona neler geldi. Ben biliyorum neler geldi. bayağı bir şeytanlar cinler gelmiş yani. Çünkü normal adam git karını soy der mi ya? Takıya yapmak için böyle bir şey olur. ha. Şimdi herkesin günah işleme özgürlüğü var. Ben adama günah işleme... Işte, adam askeri de adam emniyette. Karısı açık olabilir, bikini giyebilir. Ben ona cehenneme gidecek diyebilir miyim? Diyemem çünkü sonunu bilmem. Tevbe edebilir. Şimdi bu yaptığı iş günahtır diyebilirim. Bunun dışında günahını bilir, tevbe edebilir. Ben onu cehennemli kimseye diyemem. Ben neden bahsediyorum şimdi? Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Adama din adına fetva veriyor. Bikini giy diye. Ben din adına fetva verenden söylüyorum. Bikini giyen günahkar olur. Ben sana fetva veriyorum. Bikini giy diye bir erkeklerin gördüğü diyen kafir olur. Çünkü fetva nasıl verirsin? Fetva Allah adına konuşmak demektir. Yesteftunek Habibim senden fetva soruyorlar. Kulülla üftüüküm. Söyle ki fetvayı sen vermiyorsun Allah veriyor. Ayet-i hadise fıkat dayanarak veriyoruz biz. Verdiğimiz fetvayı Allah vermiştir esasen. Ben fetva verecek adam mı? Hangi fıkıhçı fetva verebilir? Fetvayı veren Allah'tır. Fıkıhçı onu açıklıyor sana. E dolayısıyla sen Allah adına diyorsun ki karını soy veya içki iç. Allah adına dediğin için sen kafir oluyorsun. Ama bikini giyen kadın günahkar oluyor. Herkesin günahı var. Öbürü de gıybet ediyor. burada de dedikodu ediyor. Ben hiçbir günah küçümsemek için konuşmuyorum. Ama günahlar adamı kafir etmez. Adamı ne kafir eder? Allah adına fetva veriyorum şunu yap. Haram söylüyorsun adama. Sen benim müridim, sen benim cemaatimsin. Sus otur aşağı, ben ne desem yapacaksın. Sen benim ilahım değilsin. La ilahe illallah. Allah'tan gayri ilah yok. Uluhiyet var, rububiyet var. Yani ilahlık ve Rabblik. Allah bu hakkını hiçbir hocaya, hiçbir şeyhe, hiçbir peygambere vermemiş. İbadet ancak Allah'a yapılır. Bitti. Sen o zaman niye göre konuşuyorsun? Peygamberlerin biyaseti olmasaydı daha peygamberler geldiği halde millete fetva veriyorlar adamlar dinden çıkarıyorlar. Hiç peygamber gelmeseydi bu hocayım şeyhim diye geçinenler ne yapardılar memleketi? Şerata uymayanlardan bahsediyorum tabi. Şerat üzere olan zaten kitaptan sünnetten ayrılmaz ki hiç. Ona tabi ki itaat edeceksin. Çünkü neden? Allah'a itaat etmeye seni davet ediyor. Allah'a itaate davet edene itaat edilir. Mevzu bu. Ve bir ha peygamberlerin gönderilmesi vasıtasıyla yasılune kullar ulaşabilecekler, ulaşıyorlar. ilah saadeti kurbil Mevla ve vasli i celle sultanü mevla ya, manen yakınlık bahtiyarlığına ve Mevla-i vasul vasıl olma, rızasına erme erişme nimetlerine bir setle devletiyle ulaşıyorlar. Ve bir sebebi müaseti peygamberlerin gönderilmesi sebebiyledir ki yeteyesseru kolay o ele geçiyor. El-itlâ'u vakıf olmak. Alâ merziyâtil Mevlâ celleşenü kemâ mer. Geride de geçtiği gibi Mevla neden razı, neden razı değil? Örtünmekten razı, soyunmaktan razı değil. Efendim, mizahtan razı diyelim ki karınla, çoluğunla, çocuğunla böyle fıkra anlatısı falan razı. Ama yalan sokarsan, ci mubala olmayan bir şey ut, razı değil. Ne var yani ben de işte millet gülsün diye iki şey uydurdum. E uydurdun ama yalan oldu. Olan bir şeyi anlat, gülerseler gülsünler. Olmayanı uydurma. Mübalağa yalandandır. İki tane at görmüşsün, elli tane at diyorsun. E şimdi oldu mu? Şimdi Mevla'nın her şeyde razı olduğu var, olmadığı var. Nereden bileceğiz? E nereden bileceğiz? Her şeyi, sen bunu bileceğiz. Hasta oluyorsun, ziyaretine geliyorlar. Ondan sonra işte nasılsınız efendim, iyi misiniz? Akşam veri beri hiç uyumadım. Yalan, sahte gel. Arada iki dakika kestiriyorsun. Beş dakika uyuyorsun. Tamam. Beş saat uyumadın. Arada bir geliyor hemşire iğneyi basıyor. Bu sefer uyanıyorsun. Onu kastediyorsun. Uykumun içine ettiler. Ettiler tamam. Niye diyorsun ki hiç uyumadım? Gözüme uyku girmedi. Sahte bak. Ondan sonra arada çorba veriyorlar ağzına. Onu veriyorlar, bunu veriyor, bir Yiyor, içiyor. Ondan sonra da geliyor. Tabii iki külü pürz olayı yemediğinden herhalde. Kaç gündür hiç yemek yemedi. Nasıl yaşıyorsun? Yani yalan, yalan, yalan. Mevla bu laftan razı değil. Niçin? Diyeceksin ki eskisi gibi iştahım yok. Bu doğru. On tabak yiyordum, beşe düştü. Bu doğru. Diyeceksin üç gündür hiç yemiyorum. Yani burada Allah sana peygamber göndermiş. Sana diyor ki bak şu yalan, şu doğru, şu razı, şu razı değil. Çocuğu çağırdı kadın orada. E dedi, gel dedi sana bir hurma vereyim falan falan. Çocuğu ağlamasını mı susturmak için falan. Şimdi hani şeker verirler ya. O sonra Resulullah kadına dedi ki sen ona hurma verecek miydin hakikaten verdin mi dedi. Dedi verdim. Dedi bak vermeseydin yalan olacaktı. Dedi ya o çocuğu dedi ben susturmak için de yapsaydım ne olurdu ki yani bu kötü bir şey mi? Yalanın büyüğü büyük yalan yazılır. küçük küçük yalan yazılır dedi. Yani yalan Allah'ın en sevmediği şey. O için Allah neden razı neden razı Şimdi bu adresi olmasa Biz de diyeceğiz ki çocuğu susturduk ister yalanla sustur, ister doğruyla Ne fark eder fark ediyor işte Yalanlar olmuyormuş demek Doğru bir şey bu Geride de geçti Ve bir bi set vasıtasıyla temeyyezu Seçilir cevazü tasarrufi Tasarrufun Caiz olması fi mülki Teala Allah Teala mülkünde Neden ademi cevazihi Caiz olmamasından Şimdi bu mülklerin hepsi Allah Tamam ama hangi mülkte sen tasarruf edebiliyorsun? İşte paranla aldınsa, ticaret yaptınsa, akıt yaptınsa, arabayı sahibinden aldın. Ha bu evi sahibinden aldık. Ha burada ben şimdilik ne yapıyorum? Oturuyorum. E burası kimin mülkü? Allah'ın mülkü. Allah'ın mülkü ama kimden aldık ben burayı? Mal sahibi kimisi? O mal sahibi diyelim ki Yahudi'ydi. Ulan burada zaten Yahudi'nin malı gir gasp et. Oğlum böyle bir şey? allah Teala burayı hepsi benim kulumdur. Yahudi Ermeni fark etmez. Adamın malını alırsan razılıkla alacaksın. Para verecek alacaksın. İşte Allah'ın mülkünü hangisini kullanabilirim? Cevap tasarruf yani kullanma yetkisi. Hangisini kullanamam? E, her yer Allah'ın mülkü. Tamam kardeşim her yer Allah'ın mülkü ama akitler koydu sana. Anladın mı? Sen şimdi bir kızla e, akit yapmadan, iki şahit olmadan e, işte Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle nikah kıymadan e, o da razı, ben de razı. E, birbirinden istifade edemezsin. Allah Teala sana ne koymuş? Bu kulum, bu kulumdan istifade etmenin usulü budur. Akit lazım, nikah lazım. Arabayı kullanmak için. Akit lazım. Akit yani satış, alışveriş aldım, sattım. Akitsiz olmaz. E şimdi herif, lazım biri ne yapıyormuş? Bahçeye düşen tavuk, horoz ne varsa kesip yiyormuş. Ulan demişler, komşunun tavuk, bilmem kimin horozu. demiş. Allah'ın kuşi diyormuş. O işte bizim bahçeye diyormuş. Onu mu soracağım diyormuş. Yani Allah'ın kuşu. Yani uçtu geldi ya gökten gelmiş ya, Ulan yan bahçeden geldi daha. Yan bahçe biraz yukarıdaydı. Seninki aşağıdaydı. Oradan uçtu sizin bahçeye düştü. Allah'ın kuşu diye yenir mi? Peki peygamber gelmese ayet hadis olmasa nasıl bileceksin ki o tavuğu yemenin e, izni neyle alınıyor? E, parayla alınıyor. Hediyelikle oluyor. falan falan. Yani helal olmanın yolları var. Ama sen Allah'ın mülkü her şey Allah'a mı? Allah'ın kuşu diye önüne gelenin tavuğunu yemezse. Her yer Allah'ın o zaman. İstediğin yere o zaman ev yap. İşte sana şeriat gönderdi, fıkıh gönderdi, ayet gönderdi, hadis gönderdi. Peygamberler gelmese bu dünyada hangi düzenişler ya? Ve misalü azil fawaide. Bu gibi faydalar fil peygamber gönderilmesinde kesîratün. Saymakla bitmez. Kıyamete kadar saysak peygamberlerin gönderilmelerinin faydalarını bitiremeyiz. O zaman şu mesele kesinleşti ki enel bi'zete peygamberlerin gönderilmiş rahmetün büyük rahmettir. Ve men her kim olduysa münkâden boyun eğici, inkıyat edici lin nefsi, nefsine uymuşsa ve inkar inkâr etmiş el bi'zete peygamberler niye gönderilmiş ya bana neymiş ya, beni bağlamıyor falan Bunun Şimdi Müslümanım, Hacı Hoca'yım diyenlerin çoğu... ...hadisleri inkar edenler de bu durumda. İlla ben gavurum demesine üzüm yok yani. Kur'an'a inanıyor, devamlı Kur'an okuyor. Peki peygamber, hadis hadis yok. E bu da aynı durumda. Nefsine uymuş, peygamberlerin gönderisini inkar etmiş ise... ...tebaan tabi olarak... ...nehli hükmüş şeytani le'ini... ...mel'un şeytanın hükmüne uymuş. İşte onun için ne diyor? İslam Mustafa İslamoğlu... Peygamber diyor Allah'la beraber Allah diyor anonim şirket kurmuş hep kim konuşuyor ya Allah'ın kurduğu anonim şirkete peygambere de iste vermiş Allah böyle bir şey yok diyor Allah var Kur'an var başka bir şey yok diyor var diyen diyor gitmiştir diyor halbuki peygamberin biyanseti ve e, vahyi hadislerin vahiy olduğu sünnetin uçak ve delil olduğunu inkar eden gitmiş İmam Suyutu diyor ki Yahudi ve Hristiyandan beterdir İmam Suyutu'nun ibaresi evet onun için şeytana uyarak biyanseti inkar eden, nefsine uyarak hadis-i şerifleri reddeden velem lem amel etmeyen bir mukteza hükmül biyanseti Allah'ın gönderdiği peygamber göndermesinin hükmü var. Nedir hükmü? Kesin itaat. Men yutur rasul, fakat hata Allah. Kim rasule itaat etti? Muhakkak Allah'a itaat etti. Arada fark yok. Atıyor Allah, atıyor rasul. Çünkü Allah itaatta namaz emreder. Kur'an'da namazın vaktini, rekatını bulamazsın. Allah itaatta zekat emreder. Kaçta kaç verilecek bulamazsın. Hadisleri devreden çıkarttın mı ne namaz kalır ne oruç din diye bir şey bulamazsın. Çünkü Biyoset Peygamber gönderilmesi niçindir? Ayetleri açıklaması içindir. Canlı manada tefsir etmesi içindir. Ve öne düşüp bizzat tatbik edip haç yapması, yaptırması ve beni görün benden öğrenin buyurarak İslam'ı yerleştirmesi içindir. Peygamberi hadisi devreden çıkarttığın anda Kur'an elinde kalıyor. istediğin gibi takılıyorsun bu sefer işte o zaman da İhsan çek gibi çıkar dersin ki paranın tümünü vereceksin. Kırkta bir, mıkta bir yok der. Tam komünist. Komünistlikte mal mülkiyet yok. Her şey devlet, kamu mal. Adam diyor ki kırkta bir yok diyor. E kırkta bir yok. Nasıl bu millet verecek adam? Kırkta biri vermiyor. Bu adam kırkta otuz dokuzu verir mi? E, işte ayette hadis olmayınca herkes kafasına göre takılıyor. Öbürü namazı üç vakte indiriyor. Öbürü namaz yok diyor. Dua yapsan yeter diyor. Öbürü abdese de lüzum yok. Dua abdesi de yaparsın diyor. E salat ne oldu ya kıymış salat gitti. Ya, bugün dünya kadar bu hoca geçinenlerde e, namazı, zekatı tartışmaya açan var. İlahiyatçı. E nereden geliyor? Nefse uymuş, şeytana uymuş. Resulullah'ın bir setinin amel etmemiş. Çünkü bir setin hükmü nedir? Bağlayıcı itaattır. Zorunlu itaattır. Ben şu hadisi alırım, şu hadisi almam diyemezsin. Hadis sahih olduktan sonra. Hadis sahihse benim mezhebim odur demiş. İmam-ı Azam da demiş. i̇mam Şafii de demiş. Sen hala hadisleri ne yapıyorsun? Devre dışı bırakıyorsun. İmam-ı Azam'ı da mı geçti? İmam-ı Azam diyor benim aklım ne kadar anlarsa anlarsın. Bir hadis sahih geldi. Hemen mezhebim odur. Ben o görüşe dönerim. Hatta İmam-ı Azam diyor ki sahabeden bile bir rivayet gelirse benim görüşüm işte bakmam. Sahabenin görüşüne bakarım. Bir tanesinden bile gelse ona uyarım diyor. Ama yok diyor sahabeden sonrakilerden gelirse Süfyan bin Oyeyne, Süfyan Sevri işte şudur budur. Abdülhamir mübarek bir şey dedi. Sayın Maham Şafi falan onun döneminde yok. Ha o zaman diyor Gümrül Rıcal, Nahanür Onlar da adam, ben de adamım. Benim de o kadar aklım çalışıyor diyor. İctihad da dönerse hiç ben de içtihat yaparım. Ama diyor sahabeden bile gelse, sahabenin en etnasından gelse, en zayıf bir rivayeti bile diyor kendi görüşüme tercih ederim. Çünkü onlar Resulullah'ı görmüş görüşmüş diyor. Demek ki peygamberliğin, Bilset'in hükmü var. Hükmü neymiş? Kesin kesi taat gerektiriyor. Ama iki hadis gelmiş bu hususta. Birini tercih ederim. Ona incelerim. İşte kan abdelesi bozar mı bozmaz mı? Şafii onu aldı. Hanefi bunu aldı. Mesela. İkisinde de hadis varsa tercih ederim. İkisi hakkında hadis yok. Ama biri hakkında sahabenin görüşü var. Hemen onu alırım diyor. Çünkü sahabe Resulullah'ı görmüş. Ve Anladın çünkü peygamberliğe rücu ediyor bu iş. Sahabede kafasından söyleme etkilisi değil. O zaman o vahye dayanabilir o iş. Ben adımı terk ederim diyor. Peygamberliğin, birsetin hükmüyle, muktazasıyla amel ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden geldiği sabit olan bir şey seni bağlar. İlahiyatçısın, profsun, müçtehissin, hocasın, şeksin fark etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden gelen bilsetin hükmü budur. Onu sana Allah gönderdiği için bağlayıcıdır bitti. Ama sen o hükme boyun eğmedin. Nefsine itaat ettin, melun şeytana tabi oldun. Ondan sonra diyorsun ki peygamberlerin gelmesinde de ne rahmet var arkadaş? Fema zembul birseti. Peygamber gönderilmesinin suçu ne bunda fihi bunda? Sen ona uymadıktan sonra, yani ve ki velatequnül peygamberin gönderilmesi nasıl olmayacak rahmetten rahmet olmayacak bir sebebi hizlani, Sen rezil rusvay oldun diye. Allah'ın tevfikinden mahrum oldun diye Allah seni hidayet etmedi. Niye hidayet istemediğinden? E istemedin. Allah da hidayet yaratmadı. Peygamberlikten nasibini almadın. Yani peygamberin getirdiği dinden biyasetten nasibini almadın. Bunda biyasetin ne suçu var? Biaset rahmet olamaz. Nasıl rahmet olamaz? Olan oldu işte. Abdülkal Geylan'ler, İmam-ı Rabbani'ler, yüz binlerce, milyonlarca alimler, veliler, fakihler, fakirler, müfessirler, muhattisler, hafızlar, kariler, kurralar hepsine rahmet oldu. E sana azap sebebi oldu. E niye? Okudun, okudun, okudun. Hadisleri inkar etmek için. E peygamberin bilse ettiğinden amel etmedin. Bana ne? Beni bağlamıyor dedin. Rezil rüsva oldu. E şimdi diyorsun ki bu bana rahmet olmadı. Azap oldu. Şimdi ben cehenneme gidiyorum. Cesin ahirette Biyaset nasıl rahmet olacakmış? Ya bu ne alakası var? Doktora gidiyorsun. Ha ben şimdi doktordan geliyorum. Bana reçete yazdı. Ya ben şimdi bu reçeteye uyarsam fayda görürüm. Uymadığım zaman 6 saatte bir al dediği şeyi 12 saatte alırsam. 2 kere al dediğini 1 kere alsam 3 kere al dediğini hiç almazsam. Şundan periz yap dediğini yersem. Ondan sonra da bu da ne biçim doktormuş hiçbir ilacı yaramadı dersen. Bana ne derler? Zındıklık yapma derler. Adamın aleyhine konuşuyorsun doktora. Reçeteyi uyguladın da mı şifa bulamadı. O zaman biyesed peygamberlerin gönderilmesi rahmettir. Sen tabi olursan o hadislere, sünnetlere hidayeti buldun. Yok sen kafana göre takıldıysan efendim o zaman dalalette kaldın. Ondan sonra da peygamber gönderildi de neye yaradı? Neye yaradı? Yarayanlara yaradı. Seni de cehenneme gitmene yaradı. Allah çoklarını dalaete düşürür, çoklarını hidayete erdiririm diyor. Çünkü Mevla aynı şeyi gönderiyor buraya. Ortaya gönderiyor. Ben gönderdim buyuruyor. Tabi olan beni dinlemiş olur, kazanır. Tabi olmayan, nefsine, şeytanla uyan helak olur. Hoca da olsa, şeyh de geçinse, prof da olsa, doç da olsa, ilahiyatçı da olsa, haham da olsa, papaz da olsa fark etmez. Hidayete tabi olan Peygamberliğin tabi olandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderilişi, bütün enbiya'nın gönderilişi, hadis-i şerif ve sünnetlerin gönderilişi iki cihanda saadetimizi temin gayesiyledir. Bu hedefe ulaşmak için mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den örnek almak ve tabi'u lalleküm Ona uyun ki hidayete eresiniz. Ve tabi'u lalleküm Ona tabi olun ki felaha eresiniz. Umduklarınıza nail olasınız, korktuklarınızdan emin olasınız. Buyuruyor Mevla Teala. Rabbim cümlemize İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bu açıklamalarından azami derecede istifade etmeyi ve bundan sonra bi'sete daha önem vermeyi ve sünnet-i seniyeleri çok takip edip, tetebbü edip, araştırıp, inceleyip, izlerince gitmeyi, yol sürmeyi nasip eylesin. Amin. O sallallahu teala, selam ve sellem. Teslimen kethiran, elhamdülillahi, Rabbil alemin. Amin. يا غير من يم ما مل عابونا ذاعدا ساعيا ما فوق مجون العين قرشومي ومن هو علايت الكذرا لمعتبر ومن هو النعمه الاغما للمغتنم ترى دم حر ليلى لا حرمن كما سر البدر ذي لاج من الظلمين